1483 numaralı konu, İbni Ömer'in, Kabe'yi tavaf ederken Allah Teala'yı gözleriyle görür gibi olması, evet, Urf bin Zübey şöyle anlatıyor, birlikte tavaf yaptığımız bir sırada Abdullah bin Ömer'den kızını istedim, sükut ederek bir kelime ile olsun cevap vermedi, bunun üzerine kendi kendime, eğer İbni Ömer bu işe razı olsaydı bana cevap verirdi, Allah'a yemin ederim ki artık ona bu hususta hiçbir şey söylemeyeceğim, dedim, haç bittiğinde İbni Ömer benden önce Medine'ye döndü, daha sonra ben de Medine'ye döndüm, Hz. Peygamber'in mescidine girdiğimde onun da orada olduğunu gördüm, yanına vararak selam verdim ve kendisine layık olduğu şekilde saygı gösterdim, çok sevindi ve bana, ne zaman geldin, diye sordu, yeni geldim, dedim, bunun üzerine şöyle dedi, tavaf yaptığımız sırada benden kızımı istedin, bu isteğini başka bir yerde de söyleyebilirdin, çünkü o sırada Allah Teala'yı gözlerimizle görür gibi oluyorduk, ben de, böyle takdir edilmiş, dedim, hala aynı fikirde misin, diye sorduğunda da, evet, hatta eskisinden daha çok istiyorum, dedim, o zaman oğulları Salim ve Abdullah'ı çağırarak onların yanında kızını bana verdiğini söyledi.